65 numaralı konu Huzeyfe bin Misan ile Mu'ir bin Şube'nin ikinci ve üçüncü günlerde Rüstemi dine davet etmeleri Rüstem ertesi günü Saad bin Ebî Vakkasa birisini yolladı. Saad da o kişiyle birlikte Huzeyfe bin Misan'ı Rüstem'e gönderdi. O da Rib'in söylediklerinin bir benzerini söyledi. Saad da ona 3. gün Mu'ir bin Şube'yi gönderdi. Mu'ir güzel ve uzun bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında Rüstem Muğire'ye şunları söyledi: "Sizin topraklarımıza girişiniz balı görensiniz.